Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfamızda mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Merhaba. E, bugün aslında gazetelerde yaklaşık bir 10 gün önce yer alan taptaze bir haberle sizlerle birlikte olacağız. E, çünkü e, 27 Ağustos tarihinde gazetelerdeki başlığa göre, manşete göre bizim de artık nur topu gibi bir e, hackerımız oldu. Atilla Ekici biliyorsun tabii.